Düğünden, dernekten, kılıktan, kıyafetten, işte yiyecekten, içecekten sen bakmışsın ki yavur olmuşun haberin bile olmaz. Eyvallah. Kültürdür, kültür. Efendim bizim vaiz efendi de kalkmış kürsüde, mevlitte ne varmış mevlid bir dağıtmış, günahmış hatta bu camide okunması falan filan. Hay hayvan. Altı yedi yüz senedir. Sarayda, Sultanahmet'te, Mevlid gecelerinde, Padişah, Şeyhülislam Efendi, Ebu Soğud Efendi, bilmem kimler. Bunlar. Mevlid okuttular. Medine'den hurma geliyor. Özel cemaate ikram etmek için. Mekke'den zemzem geliyor. Zemzemle hurma ikram ediliyor. Öyle. Okuyanlara da birer kürk, pattan, bohça hediye ediliyor. Hafız Efendilere, Tevşik Hanlara, Doğa Han'a, oraya katılanlara başta... Padişah, yanında Şeyhülislam, yanında sadrazam, vezirler, bütün devlet erkanı. 600 sene bu mevlid'i okudular. Bunlar, sen şimdi, sen kendi malına hakaret ediyorsun, yok sayıyorsun, gayrı dini görüyorsun. Elin gel. Peki yerine ne koyacaksın? Evet, yerine ne koyacaksın? Koyacağım bir şey yok. Yavur geliyor senin oraya, bak diye oturuyor. Pop müziği, pop müzik popa müziktir. Kış sallamaya yarar, başka bir şeye yaramaz.